Merhaba, Artvin'in Arhavi ilçesi belediyesinin imar değişikliğiyle önünü açması ardından yapımına başlanan hidroelektrik santral için bölge halkı protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Şantiye sahasına giren vatandaşlar, HES yapma boşuna, yıkacağız başına sloganı attı. Şantiye görevlileriyle vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Kamilet Vadisi'ndeki Cihani deresi üzerine geçen yıl yapımına başlanan 14 megawattlık Kavak hidroelektrik santral projesini protesto eden Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri Arhavi Meydanı'nda toplandı. Su yaşamdır ve HES'ler yaşama saldırıdır. Pankartı açan vatandaşlar, dereler özgürdür, özgür akacak sloganlarıyla alkış ve tulum eşliğinde ilçede yürüyüş yaptı. HES protestosuna bölgede çekimleri süren Sevdaluk dizisinde muhtar Ali karakterini canlandıran ve senaryo gereği HES'lere destek veren oyunculardan Cengiz Bozkurt da Dar'da Dereler isyanda Pankartı ile katıldı. Yürüyüş sonrası meydanda toplanan kalabalık basın açıklaması yaptığı Arhavi Doğa Koruma Platformu adına konuşan Ozan Nazım Esen, Kavak HES projesi kapsamında yüzmeyi öğrendikleri, suyundan faydalandıkları ve canlarına can katan derelerinde büyük katliam yaşandığını belirterek şunları söyledi. Enerji üretme adına amaç su kaynaklarımızı ve suyumuzu kullanım hakkını tümüyle ele geçirmektir. Binlerce özgürce yaşamak, nefes almak ve doğa ile iç içe sürdürdüğümüz yaşamımızı yıllar evvel olduğu haliyle sürdürebilmek istiyoruz. O zaman artık bu katliamlara bir an evvel tek yürek olup dur demeliyiz ve haykırmalıyız. Biz arhavilliler olarak HES istemiyoruz, vadilerimizde taş ocağı istemiyoruz. Kuş göçüyle ilgili yapılmış yeni bir araştırma insan yapımı elektronik aygıtların yaydığı radyasyonun kuşların göçünü zorlaştırdığını ortaya koydu. Nature dergisine yayınlanan araştırmaya göre Avrupa semalarında seyahat eden göçmen kuşlar manyetik radyasyon nedeniyle yollarını bulmakta zorluk çekiyor. Araştırmaya göre özellikle büyük şehirlerdeki elektronik aygıtlardan atmosfere salınan radyasyon kuşların doğal yön bulma güdülerine zarar veriyor. Manyetik radyasyon mu sadece? Hayır tabii ki. İstanbul'da çok daha büyük tehlikeler onları bekliyor. Nitekim İstanbul'da düzenlenen 16. Kuş Konferansı ile bir araya gelen doğa severler ve kuş gözlemcileri doğayı tahrip eden 3. Köprü ile havalimanı projelerini bedenleriyle oluşturdukları kuş figürüyle protesto etti. Doğa Derneği ve İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu Türkiye Kuş Konferansı'nda bir araya geldi. 16.sı düzenlenen konferansı Türkiye ve yurt dışından gelen çok sayıda uzmanın yanı sıra kuş gözlemcileri ve yaşam savunucuları katıldı. Üçüncü köprüyle, üçüncü havalimanı gibi mega projelerin milyonlarca kuşun yok olması anlamına geldiğini savunan katılımcılar, konferans sonunda bedenleriyle kuş figürü çizerek tepkilerini dile getirdi. Basına açıklama yapan Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, mega projelerin kuşların rotasını değişmesine neden olacağını ve bunun onların soylarının sonu anlamına geldiğini belirtti. ''Kuşlar göç yollarını değiştirsin diye bir argüman sunuyorlar.'' Kuşlar açısından bu mümkün değil. Kuşlar, havada süzülerek, hava akımlarını kullanarak göçlerini gerçekleştirebiliyorlar. Onların için kara üzerinden geçmek zorundalar. Çünkü deniz üzerinden sıcak hava termalleri yok. Bu yüzden İstanbul'dan vazgeçemezler dedi. Konferans sonunda Sarıyer Demirci köyde toplanan yaklaşık 150 katılımcı yılan kartalı figürü çizdi. Etkinlik sırasında şarkılar söyleyerek eğlenen katılımcılar. Ağacıma, suyuma, ormanıma dokunma sloganı attı. Yere çizilen kuş figürü ise maket helikopteriyle havadan görüntülendi. Konferans Doğa İçin Çal ekibinin söylediği şarkılarla son buldu. Çin'in Jiangsu eyaletine bağlı şehirde şebeke suyunda garip bir koku tespit edilmesinin ardından 6 saatlik su kesintisi yaşandı. Kentteki şebeke suyundan örnekler alındığı ve test için ilgili birimlere gönderildiği şehre alternatif bir kaynaktan şebeke suyu sağlandığı belirtildi. Durumun bölgede paniğe neden olduğu ve insanların şişelenmiş sus stoğu yaptığı kaydedildi. Çevre ve gıda güvenliği skandallarıyla her gün sarsılan Çin'de, Son olarak Nisan ayında Güneybatı'daki Langkau şehrine içme suyu sağlayan rezervlerde kanserojen bir madde olan benzene rastlanmıştı. Bölgede yaşayan 3.6 milyon insan hazır su almak için marketlere akın etti. Çin'de su güvenliği son yıllarda ciddi endişe sebebi olmaya başladı. Hükümet her ne kadar içme sularının güvenli olduğunu açıklasa da özellikle geçen yıl Şangay'ın şebeke suyunun 22'sine sağlayan Huangpu nehrinde binlerce ölü domuzun bulunması oyunda infiale yol açmıştı. Diğer yandan ülkede açıklanan bir araştırmaya göre yüzey sularında 68 çeşit antibiyotin tesis edildiği antibiyotik dışında 90 çeşit tıbbi ürün görüldü. Yeraltı sularının yaklaşık %60'ının kalitesiz içilmez seviyede olduğu için de ülke topraklarının %16.1'inin kirli olduğu yoğun kadmiyum, nikel, arsenik test edildiği belirtiliyor. İşte ekonomik kalkınma dediğimiz şeyin ne olduğu Çin'de gayet güzel görülüyor. Kimyasallardan uzak yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.